Ayla Yavuz, Yangın'ın sağlık etkilerinin açıklanması için Change.org Taksim Dalaman adresinde bir kampanya başlattı. Kampanya metninde Ayla diyor ki, 26 Haziran'da kağıt fabrikasına çıkan Yangın havaya birçok kanserojen kimyasal yayarak 10 gün boyunca devam etti. Evlerimize kapandık. Dalaman'dan kaçabilen kaçtı. Arama sonuçlarından sadece fabrikaya ceza kestik ve mühürledik yanıtını aldık. Ancak fabrika yeniden açıldı. Peki ya halk sağlığı? 10 gün boyunca ne soluduk? Tarım nasıl etkilendi? Halen ara ara yine şehri yanık plastik kokusu da yayılıyor. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ne soludu açıklayınız. O 10 gün içinde kaç kişi ekstradan hastaneye başvurdu? İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ve Türkiye'nin Narenciye havzası olan Dalaman Ovası'ndaki bitkilerden örnekler analiz edildi mi? Topraklar nasıl etkilendi? Topraktan çıkan ürünler ne kadar süreyle yenmemeli? Toprak ne kadar zehirlendi? Neden hiçbir soruya yanıt yok? Güya kapatılan fabrika neden yeniden açıldı? diye sormuş Ayla Yavuz. Kampanya Change.org Taksim Dalaman adresinde devam ediyor. Soma Devlet Hastanesi Kanalizasyon Sisteminin Atık Su Arıtma Tesisi yerine Bakırçay Nehri'ne bağlandığının ve bu durumun çevreye verdiği zararların ortaya çıkması üzerine Change.org Taksim Bakırçay Zehirlenmesinin adresinde bir kampanya başlatmış Burcu Somer. Bu duruma bir an önce son verilmesini talep eden Burcu diyor ki 2017 yılında açılan Soma Devlet Hastanesi kanalizasyon Sistemi'nin 300 metre mesafedeki atık su arıtma tesisi yerine Bakırçay Nehri'ne bağlandığı ortaya çıktı. Kanalizasyonla birlikte hastanenin tıbbi atıklarının da 4 yıldır nehri kirlettiği tespit edildi. Çiftçilerin tarımsal sulamada da kullandığı nehirde son yıllarda balık ölümleri var. Bakırçay ve denize birleştiği Çandarlı Körfezi zehirleniyor. Kampanya bu durumun çevreye verdiği zararların ortaya çıkması üzerine başlatılmış ve Change.org Taksim Bakırçay zehirlenmesinin adresinde devam ediyor. Saros gönüllüleri tarafından Saros Körfezi'nde yapılması Planlanan uluslararası likit, doğalgaz ve petrol taşımakta kullanılan 100 bin tonluk dev kargo gemilerinin barınacağı liman ve iskeleye karşı başlatılan kampanya devam ediyor. Şimdiye kadar da imza atanlar 120 bini geçti. Keşan'da bir araya geliyor Saros gönülleri bir miting yapacaklar. Change.org.taksim Saros'uma dokunma adresinde de bununla ilgili bir güncelleme yayınlandı. Güncellemede diyorlar ki imzaları ile bize destek veren Saros gönülleri ve tüm çevre dostlarını... Saros'a adalet için hashtag mitingine bekliyoruz. Saros Körfezi dış ticarete kurban edilmek isteniyor. Kendine has flora ve faunası ile doğal bir akvaryum Saros Körfezi. Kendi kendini temizleyebilen dünyanın en temiz ve özel denizlerinden biri. Aynı zamanda da bir özel çevre koruma bölgesi. Kültür ve turizm koruma geliştirme bölgesi. Sahillerin büyük çoğunluğu birinci derecede doğal sit ve tarihi sit. Barcelona ve Bern sözleşmeleriyle olduğu gibi anayasa ile de koruma altında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla Botaş 3 yıldır burada liman ve karaboru hattı inşa etmeye çalışıyor, Saros Körfezi'ne telafisi mümkün olmayan zararlar veriyor. Ancak bilimin esası ve hukukun üstünlüğüne inanan biz Saros gönüllerinin Körfezi korumak için gösterdiği direniş, adli makamlarca da karşılık bulmaya başladı. Çocuklarımızdan emanet aldığımız doğamızı, ...yarınlara yaşanabilir şekilde bırakma sevdalısı olan tüm yaşam savunucuları, dostları, tüm çevre gönülleri bu mücadeleden vazgeçmiyor. Saros gönülleri direniyor. Hukuk ve bilimin üstünlüğünü duymazdan gelen tüm yetkilileri hep birlikte gür bir sesle diyoruz ki... ...halkla inatlaşılmaz. Hukuka ve bilime rağmen sürdürülen talan durdurulacak. Bunun için 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü Keşan'da bir araya geliyoruz... Şimdi tam da birlik olma zamanı Saros Körfezi'ne sahip çekelim. Sesimize ses, nefesimize nefes, gücümüze güç katalım denmiş change.org.taksim Saros'uma dokunma adresinde. Yine duyarlı bir vatandaş Fatma Sırıklı. Change.org.taksim Alara HES adresinde Antalya Alara Çayı'nın yapılması planlanan HES'in iptal edilmesi için bir kampanya başlatmış. Fatma Sırıklı. Bunun için diyor ki Antalya Gün Doğmuş Uçan Su Şelalesini oluşturan Alaraçayındaki 3 hektar projesinin kesin korunacak hassas alan ilan edilen alan içinde kalması üzerine 6 köyden 700 köylü imza toplayıp projelerin çet başvurularının iptali için Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu. Alara havzası ve geyik dağı ve çevresi milli park olsun diye halk bir araya geldi ve de bir komisyon kurdu. Hazırladıkları milli park raporu ile ilgili bakanlığa başvurdu.